Bölüm 43. Rasulullahın soyuna, ehlibeytine saygı ve onların üstünlükleri. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizin üzerinizden her türlü çirkinliği ve kirlediği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. 33 Ahzab 33 kim Allah'ın koyduğu sembol ve simgelere uyup saygı gösterirse, şüphe yok ki bu, inananların kalplerinde bulunan, Allah'a karşı sorumluluk bilincindendir. 22. Hac. 32. Hadis 347. Yezid İbni Hayyan, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün, Hüseyin i̇bn Sebre ve Amr i̇bn Müslim'le birlikte Zeyd i̇bn Erkam'ın yanına girmiştik. Yanına oturunca, Hüseyin, Zeyd, sen çok hayra kavuştun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördün. Onun sözlerini işittin. Onunla savaşlara katıldın. Arkasında namaz kıldın. Gerçekten çok büyük saadete eriştin. Rasulullah'tan duyduklarını bize haber ver diye ricada bulundu. Bunun üzerine zeyt şunları söyledi: Ey kardeşimin oğlu. Yaşım hayli ilerledi aradan çok zaman geçti. Rasulullah'tan Sallallahu aleyhi ve sellem Duyup öğrendiklerimin birçoğnu unuttum. Bu sebeple anlattıklarımı öğrenin. Söylemediklerimle de beni zorlamayın, diyerek sözüne şöyle devam etti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke ile Medine arasındaki hum suyunun başında, bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve senadan sonra, şöyle buyurdu. Ey insanlar! Ben de bir insanım. Yakın bir zamanda, Rabbimin elçisi bana da gelecek, ben de o davete uyuyacağım. Size iki önemli şey bırakıyorum. Biri, insanı doğru yola ileten, rehber ve nur olan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ona sımsıkı yapışın. Kur'an'a sarılma ve ona bağlanma konusunda gerekli tavsiyelerde bulundu ve şöyle devam etti. İkincisi ehlibeytimdir. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp, ehlibeytime saygısızlık edip hürmette kusur etmeyiniz. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp, ehlibeytime saygısızlık edip hürmette kusur etmeyiniz. Husey'ın bni sebre, Zeyde ehlibeytin kimler olduğunu, Peygamber hanımları da Ehlibeyt'ten değil midir diye sorunca Zeyd dedi ki hanımları da Ehlibeyt'tendir. Fakat asıl Ehlibeyti kendisinden sonra da sadaka almaları haram olanlardır dedi. Onlar da kimler sorusuna Zeyd Ali, Akil, Cafer ve Ambas aileleri ve soylarıdır dedi. Hüseyin Bunların hepsine sadaka haram mıdır diye sorunca Zeyd evet diye cevap verdi. Müslim Fezailü's Sahabe 36. Değişik bir rivayette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size iki önemli şey bırakıyorum. Bunlardan biri Allah'ın kitabıdır. O Allah'ın ipidir. Ona yapışan doğru yolu bulur. Onu bırakan da yolunu sapıtır. Hadis 348. İbn Ömer, Allah onlardan razı olsun, Bekri Sıddık'ın, Allah ondan razı olsun, şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ehli Beyt'i sevip sayma konusunda Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemin emrini tutunuz veya Beyti ile birlikte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de saygı ve sevgide göz önünde bulundurunuz.